Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba Cem Erçiz ben Açık Radyoda Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Bu hafta konumuz İstanbul'da ilk 1 Mayıs ve işçi hareketleri. Konumuz Türkiye'de işçi hareketleri tarihi konusunda uzman bir isim Profesör Doktor Aziz Çelik. Hoş geldiniz Aziz Bey. Hoş bulduk. Biz her hafta olduğu gibi kancıyla kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuz Aziz Çelik hocamıza bırakacağız. Önümüz 1 Mayıs İşçi Bayramı malum. Onun için oradan konuya giriyoruz. İstanbul'da ilk 1 Mayıs kutlaması 1912'de gerçekleşmiş. 1 Mayıs'ın yasal olarak İşçi Bayramı diye kutlanmasının tarihi ise 1923. Görüldüğü gibi Avrupa ile karşılaştırıldığında geç tarihler bunlar. Tabii aslında bizdeki işçi hareketleri Avrupa'dakine kıyasla çok sonra ortaya çıkıyor. Bu bilinen bir şey. Bunun başlıca sebebi de Osmanlı coğrafyasında yaşayan insanların neredeyse tamamının toprağa bağlı olarak yaşaması ve sanayi sanayileşme girişimlerinin çok geç bir tarihte başlaması. Bu çerçeveden baktığımızda önemli sayıda bir işçi sınıfı varlığından söz edemiyoruz bu. Ve söz edemediğimiz için de örgütlenme ve işçi hareketi sınırlı kalmış tespitini yapmak durumundayız. Fabrikalar Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da yoğunlaştığı için işçilerin gerçekleştirdikleri, yukarıda sözünü ettiğimiz o ilk örgütlenmeler ve ilk eylemler ve ilk işçi hareketleri de tabii ki İstanbul'da gerçekleşmiş. Peki İstanbul'daki bu işçi hareketi örnekleri neler? Onları da kansudan alalım. Evet Cem, birkaç başlık halinde bu gelişmeleri vereyim. Ayrıntılarına Aziz Hoca ile birlikte gireceğiz. İşçi Hareketi denildiğinde akla önce grevler geliyor tabii. Grev için o dönemde kullanılan terim tatili eşgal. Osmanlı başkentindeki ilk grev Şubat 1872'de İstanbul'da Beyoğlu telgrafhane işçilerinin grevi olarak kaydedilmiş. E, i̇şçi örgütlenmesi açısından baktığımızda ilk örnek ise İstanbul Beyoğlu'nda, yine İstanbul Beyoğlu'nda 1871'de e, kurulan ameleperver cemiyet, ameleperver cemiyet. Ancak ismi e, amele, ameleperver olmasına rağmen e, bir yardım ve e, hayır derneği olarak faaliyet gösteriyor bu e, cemiyet. E, i̇şçi sınıfın haklarını hedefleyen ilk örgüt olarak baktığımızda ise amele-i Osmani cemiyeti yani Osmanlı amele derneği gözüküyor. 1894'te tophane fabrikalarında çalışan bir grup işçi tarafından kurulmuş bu dernek. Ancak bir yıl sonra kapatılmış. İşçi hareketleri ve örgütlenmesi konusunda asıl gelişme ikinci meşrutiyet sonrası yaşanıyor. Hem ciddi bir örgütlenme çabası hem de yüzden fazla grevle meşrutiyeti takip eden aylarda karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle daha 1909 başı itibariyle e, grev ve sendikalaşmayı yasaklayan kanunda yürürlüğe konulmuş. E, zaten bu yasanın etkisi ve muadilleri Cumhuriyet döneminde de sık sık karşımıza çıkacak. Şimdi ben özet kısmımızı burada kesip sözü konuğumuz Aziz Çel çeliğe bırakmak istiyorum. E, hocam şöyle başlayalım mı? E, öncelikle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi e, Bayramı'nı, tabii önce İşçi ve Emekçi bayramımızı kutluyoruz. Oradan başlayalım. Ama ee, Hepimizin. Evet. Ee, ama isterseniz e, 1 Mayıs'tan değil de İstanbul'da işçi hareketlerinin nasıl başladığını konuşalım. Sonrasında 1 Mayıs kutlamalarının geçmişine geçelim. Osmanlı baş, başkentinde yoğunlaşan e, atölye ve fabrikalardan yola çıkarsak 1870'lerde örneğin tarım dışında çalışan sayısı, işçi sayısı ne kadardır, ilk işçi örgütlerinin ortaya çıkması nasıl bir ihtiyaç üzerine gerçekleşiyor? Şimdi tabii Osmanlı ve hepimizin bildiği gibi geç sanayileşen, geç endüstrileşen bir ülke, dolayısıyla iş hareketleri de, sendik hareketlerinin de çok geç ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu aslında Osmanlı'da iş gücünün yapısına dair verilere baktığımızda da çok rahatlıkla şey yapabiliriz, görebiliriz. 1870'ler ve dair tabii elimizde veri yok ama 1913 sanayi sayımı bize genel bir fikir veriyor. Yani son Osmanlı'nın son yıllarına ilişkin bir fikir veriyor bize. Şimdi bu 1913 sanayi sayımına baktığımız zaman sanayide çalışanların toplamının 240 bin civarında olduğunu görüyoruz. Kendi hesabımla çalışanlarla birlikte bu 400 binin biraz üzerinde bir şeye karşılık geliyor. Şimdi tabii bunu e, anlayabilmek için yani Batı'daki endüstrileşme ve işçi hareketinin gelişimiyle karşılaştırabilmek için aslında biraz öncesinde İngiltere'sine baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz mesela 1840'larda İngiltere'de üç buçuk milyona yakın işçi söz ediliyor ve e, 1850'lerde faal nüfusun yüzde üzerindeki kesimi şeyde çalışıyor, sanayide çalışıyor. İngiltere nüfusu 13-15 milyon, Osmanlı nüfusu da yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında yaklaşık 20 milyon civarında. Dolayısıyla bu şey, yani bu sayısal tablo bize aslında Osmanlı'da çok sınırlı bir e, şeyin nicel işçi sınıfının nicel varlığının çok sınırlı olduğunu, bunun da e, belli başlı illerde başta İstanbul, Selanik, İzmir e, olmak üzere e, buralarda e, toplandığını e, şey yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Dolayısıyla e, modern anlamda bir işçi hareketi, işçi sınıfı hareketinin e, varlığından ders edebilmek biraz e, ikinci meşrutiyet sonrasında ve esas olarak da aslında. 2. Dünya Savaşı sonrasında şeyde e, Türkiye'de bundan söz edebilmek mümkün. Ancak e, bu sınırlı varlığına rağmen özellikle 2. Meşrutiyet e, sonrasında ilanı hürriyet grevleri de e, diye de bilinen e, yaygın bir e, grev dalgasında özellikle yine e, imparatorluğun sanayileşen ya da metropoliten kentlerinde e, görül, e, görülüyor. E, bunların tabii ya 30 yıllık istigdat sonrasında e, bunların ortaya çıkması aslında bir birikimin ürünü olarak da okunabilir. Yani bu Türkiye'de işçi tarihi konuşulurken hep yasalar uygun olduğu işçiler eyleme çıktı şeklinde özetlenir. 61 sonrasında böyle özetlenir. Ben biraz farklı düşünüyorum. E, aslında bir birikimin sonucudur bu. Yani e, daha önce yani 1800'lerin 1850'lerin sonrasında birikmeye başlayan işçi eylemleri, protestoları ve benzerleri Stiplat döneminde bir kesintiye uğruyor, fakat stiplat sonrasında da bir balga halinde e, bunların yükseldiğini e, görüyoruz e, ve bunlar çeşitli sektörlerde de şey yapıyor, ortaya çıkıyor. çeşitli araştırmalar bunların yüz civarında olduğunu söylüyor. Yine önceki dönemlerde de yani 1908 öncesi dönemlerde de farklı araştırmacıların sayıları değiştirmekle birlikte 30'dan fazla grev kaydedildiğini söyleyebilmek mümkün bu dönemdeki işçi hareketleri konusunda. Yani burada üzerinde durulması gereken konulardan biri de tatili eşgal yasası. Yani grev yasası. Şimdi siz grevlerden söz etmişken konuyu oraya getirelim isterseniz işçilerin örgütlenmesini yasaklama ve sınırlama yönünde bir milat teşkil ediyor bu yasa. 1936 yılında ilk iş kanununun kabulüne kadar yürürlükte kalmış. Biraz bu kanundan bahsedebilir miyiz? Tatil eşgalden bahsediyorum. Evet, tatil eşgal çok enteresan bir kanundur. Şimdi genellikle emek tarihine baktığımızda önce bireysel iş çalışma ilişkilerini düzenleyen kanunlar çıkar. Ondan sonra toplu ilişkileri, sendikal ilişkileri düzenleyen kanunlara rastlarız. Fakat Osmanlı'da henüz, Bireysel çalışma ilişkileri düzenleyen bir iş kanunu olmadan sendika toplu pazarlık ve grev meselesini ele alan bir kanun kabul ediliyor. Yani bu aslında bir şeydir, e, emek derece enteresandır. E, bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında 198 grevleri, ilan hürriyet grevleri, ilan hürriyet grevlerinin hemen e, ilan hürriyet grevlerinin ortaya çıkması özellikle e, bu konuda imtiyaz sahibi olan e, yabancı şirketleri tedirgin ediyor ve bu grevlerin önlenmesi için dönemin e, Hükümetine e, baskı yapılıyor. Bu yüzden öncelikle zaten e, tatile eşkalin iki aşaması var. tatile i eşkal kanunu muvakkatı e, hemen e, şeyden kısa bir süre sonra birkaç ay sonra ikinci e, meşte birkaç ay sonra kabul ediliyor. Nedir bu? Bugünkü KHK dediğimiz düzenleme yani bakanlar kuruluna kanun esası verilen yetkiye dayanarak e, bakanlar kurulu bir geçici kanun kabul ediyor ve grevler bunlar e, bu yolla hallediliyor. Bir sene sonra ise meclis Mebusan bunu ele alıyor e, şeyi e, tatile eşkal kanunu olarak e, 1909'da kabul ediyor. Ama hemen grevleri takiben birkaç ay içerisinde hükümet bir e, olağanüstü yöntemle, e, bugünkü KHK'ya benzer bir yöntemle e, tatil eşkal e, kanunu muvakkatını çıkarıyor. Nedir özelliği? Birkaç e, şey var bir... E, bir sendika yasağı rejimi getiriyor. Çok geniş kapsamlı, tümüyle de, olmasa da çok geniş kapsamlı bir sendika yasağı rejimi getiriyor. Kamuya dönük hizmet üreten e, yerlerde grevi yasak, şey e, sendikalaşma yasaklıyor. Tabii bu sadece kamu hizmeti e, gören kamu iş yerlerini değil, kamuya ilgilendiren ama özel şirketler tarafından şey yapılan, mesela e, tramvay gibi, elektrik gibi, e, haberleşme gibi... E, alanlarda yani e, kamu hizmeti niteliği taşıyan ama kamu tarafından görülmeyen alanları da kapsıyor. Tabii Osmanlı'da bunlar çok geniş olduğu için bu, bu sendikalaşma yasağı aslında geniş bir kesimi kapsıyor anlamına geliyor ve bu sendikalar kapatılıyor. Yani Fatihli Eşkal bizim tarihimizdeki ilk kapsamlı e, sendika yasağı e, olarak e, biliniyor. Ama e, bütün sendikaları yasaklıyor mu? Hayır, bütün sendikaları yasaklamıyor. Bunun dışındaki sendikalar e, e, özellikle özel sektörde kamu hizmetin tirliliği e, görmeyen e, işlerde e, kurulabiliyor. Zaten e, bu kanunun getirmiş olduğu kısıtlamayı da aslında 1909 Cemiyetler Kanunu'nun getirmiş olduğu olana kullanılarak bypass ediyor işçiler. Yani amele cemiyetleri Aha. kuruyor. Aslında e, 1900'lerde 20 20'lerde Sendikalafına çok rastlamazsınız. Yani sendikalı ile kurulmuş şeylere çok rastlamaz. Genellikle amele cemiyetidir bir şeyler. Evet. Biz daha önce cemiyetle, amele cemiyetleri üzerine bir program yapmıştık. Bunu da şimdi siz aydınlatmış oldunuz. ikisini birbiriyle. Şimdi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte işçi örgütlenmesinde sendikalaşmada ne gibi gelişmeler yaşanıyor sorusunu soracağım ama. Çünkü ülkede ardarda arda sanayi tesisleri kuruluyor. Bunun İşçi sınıfın haklarına nasıl yansıdığını merak ediyoruz ama tabii tatili eşgal yasasının bir Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren bir 13 yıl daha devam ediyor olması bir miktar fikir de veriyor. Ya buradan bakarak Cumhuriyet'le birlikte işçi haklarında örgütlenmesinde, sendikalaşmada ne değişti? Oradan devam edelim. Şimdi burada tabii yasal düzenlemeler açısından şunu söylemek mümkün. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tatil eşkal bir süre devam etti. Sonra 1926 yılında borçlar kanunu kabul edildi. Borçlar kanına göre de toplu sözleşme yapmak serbestti. Cemiyetler kanuna göre dernek kurmak serbestti ama... Dolayısıyla kağıt üstünde bakıldığı zaman Cumhuriyet'in ilk döneminde derken Cumhuriyet döneminde kağıt üstünde çok açık yasaklar göremiyorsunuz. Zaten 1908'de kanun esası da örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alan bir düzenleme yapılıyor. 1924 Anayasası'nda benzer bir düzenleme yapılıyor. Kağıt üzerinde işler böyle. Ancak uygulamada nasıl, ya uygulamada neler oldu? 1925'e kadar aslında bir e, görece rahat bir dönem olduğundan söz etmek mümkün. Bu döneme kadar işçi cemiyetleri, e, hatta cemiyetlerin e, bir araya geldiği birlikler kurulabiliyor. amele i Tarih Cemiyeti e, gibi işçi birlikleri, işçi cemiyetleri 1925'e kadar şey yapabiliyor. Hatta bunlar işte bir Mayıs kutlaması e, kutlamaları e, yapıyorlar, işçi e, protestoları yapıyorlar. Fakat 1925 ile birlikte bildiğiniz Mağnum ma Kalkriy Sükunla birlikte işlerin tümüyle rengi değişiyor e, ve e, sadece şey değil, yani siyasal e, partiler ya da e, şeyler e, Kürt isyanları ve benzerine dönük bir düzenlemenin olmasının ötesinde bütün e, toplumu kapsayacak şekilde uygulanıyor ve bu işçi cemiyetleri de işçi cemiyetlerinin yayınları ve benzerleri de bundan e, payını alıyor. Dolayısıyla 25 ile 1946 arasında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrol ettiği işçi cemiyetleri dışında şeye rastlamıyoruz. E, örgütlenmeye e, rastlamıyoruz. Yani bu açıdan bakıldığı zaman e, kağıt üstünde 1938'e kadar bir açık engel olmamasına rağmen, 1938'de çünkü cemiyetler kanununda çok köklü bir değişiklik yapılıyor ve sınıf adına ve esasına ilişkin cemiyetler yasaklanıyor. O tarihe kadar cemiyetler kanunu müsait, amele cemiyetine ve benzeri hatta parti kurmaya şuna buna müsait. Ancak piyili rejim, yani 1935'te başlayan piyili tek parti rejimi içerisinde, ee, sendikal örgütlenme de çok olanaklı olmuyor. Ee, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş denemesi sırasında işçiler programında hiç işçile yine hiçbir şey olmamasına rağmen bir e, bir nevi nefes alma şeyi olarak onu görüyorlar. Ee, İzmir'de özellikle Serbest Cumhuriyet Fırkasının mitinglerine işçilerin yoğun katıldığını e, biliyoruz ama o deneyim de zaten kısa sürüyor ve bu sefer e, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Fırkası e, kendi denetiminde kimi işçi dernekleri, cemiyetleri kurmaya çalışıyor ve ilk defa 1931 yılında işçi mebuslarını keşfediyor. 8 tane işçi mebusu e, listelerde e, yer alıyor. Bu tür tip, bir, tip, bir tür ön alma hareketi olarak şey yapabilmek, e, görebilmek e, bunu mümkün. E, 30'lu yıllarda işçi eylemlerine rastlıyor muyuz? Evet, e, bu konuda... E, piyili bir yasak olmasın peyli bir engelleme olmasına e, rağmen rastlıyoruz. Nitekim zaten 36 İş Yasası ile birlikte de grev yasaklanıyor tümüyle. Yani tatile eşkalde greve e, kişisel bir grev serbestliği varken 36 İş Yasası ile birlikte e, grev tümüyle yasaklanıyor. 1963'e kadar bir grev yasağı rejimiyle karşı karşıyayız. E, şey döneminde 36'nın i̇şte tam burada e, çok ilginç bir e, cumhuriyet döneminin, erken cumhuriyet döneminin çok ilginç bir düzenlemesi olan 36 İş Kanunu ile karşılaşıyoruz. 36 İş Kanunu'nun özelliği şu, bireysel olarak koruyucu, kolektif olarak yasaklayıcı bir kanun. Yani işçi devlet diyor ki ben işçiyi bireysel olarak korurum, onun kendisinin bir şey yapmasına ihtiyaç yoktur. Yani sendika kurmasına, grev yapmasına ihtiyaç yoktur, ben bireysel olarak e, yasal düzenlemeleri yaparım. Onu korurum. Bizde batıda olduğu gibi şeye ihtiyaç yoktur. Sınıf Devlet mücadelesi. baba burada ortaya çıkıyor. Evet, evet. Bizde yani devletçilik zaten o gene yani iktisadi devletçilik bu alanda da etkisini gösteriyor. Yani çalışma ilişkilerinde de etkisini gösteriyor ve bir sınıf çatışmasına, sınıf mücadelesine gerek yoktur. Ee, zaten Recep Peker bunu şeylerinde kendi konuşmalarında çok net biçimde söylüyor. İş kan da bunun için yapılmıştır diyor. Yani bir bireysel olarak işçiyi koruyacak düzenlemeleri yapacağız. Sınıf mücadelesinin de köklerini memleketten şey yapacağız, uğratmayacağız buraya. Bu amaçla 36 iş kanunu çıkarılıyor. Tabi 36 iş kanunu aynı zamanda senin de söylediğin gibi aslında 30'lardaki sanayileşme sürecinden itibaren ortaya çıkan işçilerin hukukunu düzenleme amacında gidiyor. Yani kamu iktisat teşekküleri, planlı kalkınma, büyük sanayileşme hamleleriyle birlikte bir işçi kitlesinde bir büyüme oluyor ve bunu düzenleyecek bir kanun olarak da 36 iş kanunu çıkıyor Ama 36 iş kanunu dediğim gibi kolektif olarak yasaklayıcı yani grev yasaklıyor. Evet. Yani ee, zaten tamam, o, koruyucu bir düzenleme getiriyor. Evet. evet Aziz Hocam zaten çok güzel özetlediniz Osmanlı'dan itibaren 36 ve onu takip eden yıllarda da hep böyle bir temel olarak bir engelleyici yasaklayıcı bir şey var Anlayış. Hüküm sürüyor bu konuda. Peki 1961'den sonra ne oluyor? O bir şeylerin değişmesini sağlıyor mu? 61 Anayasası işçi hakları için nasıl bir e, önem arz ediyor? Çünkü galiba hemen sonrasında Büyük Saraçhane mitingini görüyoruz ve bu yeni bir dönemin habercisi gibi de e, evet yani Şimdi e, orada hemen e, 1961'e gelmeden bu İstanbul'da işçiler ne yaptı meselesinden aslında şunu belki altını çizmek lazım. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında 46-47'den itibaren sendikalaşıma ilişkin düzenlemeler yapılıyor. 50 yıllarda işçilerin çok sayıda Taksim'e çıkma girişimine tanık oluyoruz. Yani Taksim'de işçi eylemi yapma, protesto eylemi yapma girişimine tanık oluyoruz. Ancak Demokrat Parti bunları engelliyor. Yani bu Taksim tartışması, işçilerin Taksim'de miting yapmaya benzeri tartışması aslında 50'li yıllara gidiyor ama 50'li yıllarda bu tek işçi protestolarına e, Taksim'de şey yapılmıyor, izin e, verilmiyor. 1961 ve sonrasında e, ne oluyor? Bir aslında e, genel olarak şu oluyor, sanayi işçisi ortaya çıkıyor Türkiye'de. Yani Batı'da 150 yıl önce ortaya çıkan sanayi işçisi, Türkiye'de aslında 1960'lardan sonra bir e, sınıf olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Buna paralel olarak 1961 e, bir anayasasıyla birlikte, sendikalaşma, toplu pazarlık hakları hukusal güvence altına e, alınıyor. Bir de e, iktisadi rejim olarak baktığımızda da ithal ikameci bir rejim şey yapıyor. Tüm bunları birleştirdiğiniz zaman aslında işçi hareketinde, sendika hareketinde büyük bir yükseliş oluyor. Bunun ilk önemli dalgası 61-31 Aralık 1961 Saraçhane'deki e, mitingdir. Yani bu e, biz Hakan Koçaklı ortak yazdığımız bir makal de buna Türkiye İşçi Sınıfı'nın aya, ayağa kalktığı gün diye niteledik bunu. Hakikaten hem İstanbul'da hem Türkiye'de işçi ta, sınıfı tarih açısından en kitlesel şeydir, eylemdir bu. Şimdi burada önemli ol, olarak altı çizilmesi gereken nokta bence şudur. E, bire yani şeyden, askeri müdahaleden, askeri darbeden bir yıl sonra e, bazı şeylere göre 70 bin, bazı şey hamillere göre 100 bin e, ama on binlerce diyebileceğimiz bir kişi kitlesi Grev ve toplu sözleşme hakkı için sokağa çıkıyor. Şimdi bu bize şunu gösteriyor aslında. E, bunun arkasında e, 50'li yıllarda, 40'lı yıllardan itibaren bir birikim olsa gerek ki bu sokağa dökülebilsin. Yani Yoksa sadece anayasada grev hakkının tanınmış olması tek başına o kadar insanı sokağa e, dök dökmez. Dolayısıyla e, 1961 sonrasını ben okurken... Yasal düzenlemeler yapıldı ve bu işçileri e, bir sokağa çıkması sağladığını değil, yasal düzenlemelerle işçi hareketinin dinamikleri, sanayileşme, sanayi işçisinin ortaya çıkışının beraber yürüp ortaya çıktığını düşünüyorum. Nitekim 60'lı yılların ilerleyen zamanlarına baktığımız zaman çok ciddi bir biçimde yoğunlaşan, özellikle İstanbul ve çevresinde yoğunlaşan, daha sonra e, 1970'lerde 15-16 Haziran e, direnişine kadar da giden çok yoğun bir sanayi işçisi, şey oluyor yani eylem oluyor. Marmara Havzası'nda çok yoğun bir sanayi işçisi eylemi oluyor. Bunun merkezini de şey oluşturuyor. E, İstanbul oluşturuyor. Saracana burada bir dönemi başlatıyor aslında. Yani 1960'lı yıllarda Türkiye'de e, sanayi işçisinin tarih sahnesine çıkmasının şeyi, e, sembolü. Çok ilginç bir öyküsü de vardır. Çok kısa bir birkaç cümle söz etmek isterim. O da şu. Ee, o dönem sıkı yönetim var sıkı yönetim, e, ve sıkı yönetim aynı zamanda İstanbul Belediye Başkanı Refik Tuğga. İşçiler mitingi Taksim'de yapmak istiyorlar, sendikalar mitingi Taksim'de yapmak istiyorlar. Fakat Refik Tuğga e, buna e, izin vermiyor ve gidin Çamlıca'da yapın, Beykoz'da yapın e, diyor. Daha sonra Ecevit'in araya girmesiyle e, Saraçhane'de bir e, miting yapılması şey yapılıyor, e, kabul ediliyor. Yani Saraçhane mitingi aslında Taksim mitingi olarak Sendikalar tarafından şey yapılıyor, Aha. hedefleniyor. Yani Taksim yasağı ya da Taksim'e işçileri çıkarmama işinin kökleri 1950'lere, 1960'lara kadar şey yapıyor. O dönemde de yani dönemin yöneticileri, egemen sınıfları işçileri Taksim'e yani kentin merkezine çıkarmama konusunda şeyler son derece e, zapturat altına alıcı önlemler kullanıyorlar. Aziz Hocam şimdi süremizin sonuna geliyoruz. Ee, 1870'lerden itibaren dedik 1970'lere kadar aslında ilk yüzyıla ilişkin e, epeyce bir bilgi verdiniz bize. Fakat e, son olarak başta anons ettiğimiz 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın İstanbul'daki tarihiyle de ilgili bir şeyler mutlaka söylemiş olalım. İlk, ilk 1 Mayıs 1912 demiştik. Gerçi ondan önce Stafo Benlisoy kitabında evet. 1908-1909 yıllarında da bir kısmı kapalı da olsa kutlamaların olduğunu yazmıştı biz de programımızda konuk ettiğimizde onu e, dinlemiştik. Fakat 100 yılı aşkın bir zamanda e, elbette 1977 1 Mayıs'ın yarattığı travmayı da dikkate alarak e, 1 Mayıs'ın Türkiye ve İstanbul tarihi açısından neler söylersiniz? 3-4 dakikada onu da toparlarsak çok iyi olur. Şimdi tabii ilk 1 Mayıs meselesi senin de söylediğin gibi biraz tartışmalı olmakla birlikte 1910'lar gibi bunu düşünmek mümkün biraz öncesi biraz sonrası kayıtlara göre şey yapabiliyor bu değişebiliyor ama Türkiye'de 1 Mayıs'ın bir meydanda ve geniş kitlelerle kutlanması ilk kez 1976 yılında Disk'in İstanbul'da Taksim'de 1 Mayıs e, düzenlemiş oldu. 1 Mayıs ile e, mümkün oluyor. Bu da aslında 1925'te e, kutlanan, kitlesel kutlanan, nispeten kitlesel kutlanan e, şeyin e, üzerinden e, oldukça 50 yıllık bir e, zaman e, sonra gündeme geliyor. Şimdi 1 Mayıs kutlamaları tabii İstanbul'la ve Taksim'de biraz özdeşleşmiş e, durumda Bu da anlaşılır bir şey yani çünkü İstanbul e, işçi hareketinin sanayi hareketinin e, şeyi e, merkezi taksimde kentin en sembolik alanı bir tür e, hafızası e, niteliğinde o yüzden e, sendikalar e, taksimde bir Mayıs kutlama konusunda hep ısrarlı olmuşlardır e, ve 1976'da sonra 1977'den e, ve 1978'de e, taksim meydanında üç büyük desel e, miting olmuştur e, bu 1977 tabii çok e, şey, işçi hareketi, emek hareketi, sol hareket açısından e, son derece e, trajik bir e, şey olarak tarihe geçti. Büyük bir katliam e, yaşanı, yaşandı 1 Mayıs 1977. Aslında e, bir tür işçi hareketinin ve solun yükselişine dönük bir e, müdahale ve provokasyon olduğunu elbette söylemek mümkün ama arkasından 1978'de e, tekrar aynı alanın e, da 1 Mayıs kutlama ısrarı ve bir bu alanın tekrar doldurulabilmiş olması aslında 1977'de denenen bu provokasyon ve e, şeyi engelleme girişiminin başarısız olduğunu gösteriyor. Fakat arkasından 79 ve 1980'de engelleniyor Taksim'de 1 Mayıs kutlanması ve çok uzunca bir süre sonra yani tekrar taksimin bir Mayıs alanı olarak kutlanması özellikle Disney yürütmüş olduğu çabalarla ancak 2009-2010-11-12 yıllarında mümkün oluyor ve arkasından tekrar 2013'ten itibaren taksim alanı tekrar bir Mayıslara kapatılmış durumda. Aslında yani pek dönemlerde kullanılabilecek bir alanın zaman zaman politik nedenlerle ben engellendiğini düşünüyorum. Yani sembolik öneminin çok farkındalar ve bu tip engellemeler aslında keyfi olarak yapıyorlar. Yani 2012'de kutlanan bir Mayıs, örneğin 2013'te engelleniyor, 2014'te engellenebiliyor. Bunun aslında anlaşılabilir bir tarafı yok. Tamamen politik olduğunu düşünüyorum, ideolojik olduğunu düşünüyorum. 1 Mayıs'ın yaratmış olduğu toplumsal ruh halini engellemeye ve biraz... Kriminalize etmeye dönük bir e, müdahale olduğunu düşünüyorum. Profesör Doktor Aziciilik çok teşekkür ediyoruz. E, üç gün sonra bir Mayıs e, başta işçinin ve emekçinin ayrıca emekten adaletten ve adil yaşama hakkından yana olan herkesin bayramı tüm din, tüm dinleyicilerimizin bir Mayıs bayramını kutluyoruz buradan. Böylece bu programla birlikte İstanbul Ansiklopedisin 3. yayın dönemini de tamamlamış olduk. Haftaya yeni yayın döneminin ilk programında buluşmak istiyoruz. Aziz Çelik'e çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.